bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudutili, büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Evet. Ee, evet, bildiğimiz ekonominin sonunda... E, ...yaklaşık bir aydır... E, ...program yapmıyorduk. <gülüyor> Yılbaşı öncesi hafta yapmadığımız için... E, ...devam ediyoruz. Alternatif ekonomiler, dayanışma ekonomileri konuşmaya. Bugünkü konumuz... E, ...biraz çünkü... ...hep dünya üzerindeki örneklerden gittik. Öyle gitmeye de devam edeceğiz ama... <gülüyor> ...hem... Bugün için önemli Bugün Türkiye için önemli olan bir mesele Borçluluk, finans Hem de bahsettiğimiz örneklerin içinde geçiyordu aslında Birazcık dayanışmacı finansman Alternatif finans, alternatif bankacılık örneklerinden bahsedeceğiz bugün Ama ona başlamadan önce iki, biri ufak, biri birazcık daha geniş Şeyimiz var Söylemek istediğimiz iki ufak şey var Birincisi bu programda da önceden bahsettiğimiz Zapatista Kahve Kolektifi. Zapatista köylerinden aracısız bir şekilde kahve getirip burada e, dağıtımını yapan e, bir kolektif. E, faaliyete geçti. Hatırlayacaktır belki dinleyiciler. E, gümrükten çekemiyorlardı kahveleri. E, faaliyete geçtiler ve kahveleri e, Kadıköy Kooperatifi, Muaf, e, Beyoğlu ve... E, bir yerde daha hatırlamıyorum şu anda ee, bulabilirler pardon heh, hatırladım Kadıköy'de yine komşu kafede e, bulabilirler. E, bu ufak olan ilanımız anonsumuz ikinci anonsumuz yine e, programda bahsettiğimiz e, hem bir örnek olarak tartıştığımız hem de Kasım ayında e, bir başarı kazanmışlardı direnişlerinde o yüzden bahsettiğimiz e, bir örnek vardı yine hatırlayacaktır dinleyicilerimiz öz bir e, işgal oteli. Ee, çalışanları tarafından işletilen ee, bu otel e, uzun süredir e, meşruiyet kazanmak için yani işçi öz yönetiminin iş, işçi işgaliyle başlayan öz yönetimin e, meşruiyet kazanması için mücadele halindeydi e, ve 30 Kasım'da e, bir hukuki başarı kazanılmıştı ancak e, Makri e, bu meşruiyeti aslında düzenleyen yasayı veto ederek e, otelinde mücadelesini boşa düşürmüş oldu. Arjantin'de. <gülüyor> Arjantin'de. Buenos Aires'te, onlardan bir dayanışma metni var. Oradan küçük bir bölüm okumak istiyorum. E, zaten internet ortamında da ararsa arkadaş yani dinleyiciler merak eden varsa e, Türkçe çevrildi ve dağıtıma sokuldu. <gülüyor> e, Bavvenli işçileriyle dayanışma için uluslararası kampanya. Buenos Aires'in merkezinde bulunan Otel Bavven'i işçi öz yönetimi altında kamulaştırmayı öngören yasa Arjantin Devlet Başkanı Macri tarafından veto edildi. <gülüyor> Arjantin Kongresi'nden yasayı tekrar onaylamasını talep ediyoruz. Otel Bavven'in 14 yıldır bu uğurda mücadele yürüten işçi kooperatifine kamulaştırılmasını öngören tasarı 30 Kasım 2016'da Arjantin Senatos'unca onay onaylanmıştı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber hem oteldeki işçi öz yönetimi güçlenmiş hem de adalet yerini bulmuştu. Zira otelin eski patronları binayı 1976 83 yıllarının Kanlı askeri diktatörlüğü sırasında aldıkları bir devlet kredisiyle kurmuş ve krediyi hiçbir zaman geri ödememişti. Ee, daha sonra devam ediyor birazcık hem işçi öz yönetiminin nasıl ortaya çıktı hem tarihi hem neden önemli olduğu ile ilgili ve... Ee, Aşağıda imzası olan bizler otel bağ dayanışma içindeyiz. Arjantin'in senatör ve vekillerden kamulaştırma yazısını bir kez daha onaylamalarını ve tüm dünyayı örnek teşkil eden bu işçi öz yönetimi deneyimin sürmesine onlak sağlamalarını talep ediyoruz diyerek bitiyor. Şimdi bu askıda durum öyle mi? Ee, son durum nedir? Yani bu son durum yani yasa... ...tabii biz, yani bana da birazcık garip geliyor... ...sadece bir otelin... E, ...işçi yönetimi için bir yasa yapılıyor olması... ...ama bu yasa geçmişti... ...parlamentodan ve biz bir zafer olarak... ...burada şey yaptığımız aslında oydu... E, ...ondan sonra... E, ...başkan e, Macri... ...veto etti. Onu soracağım, hani gerekçesi nedir veto etmesi? E, yani sonuç olarak... ...aslında formal olarak bakınca da... ...bir özel mülkiyet... ...işgali olarak e, görünüyor... ...yani... Ee, patronlar tarafından geri alınması ya da devlet tarafından alınması mümkün. Ve bunu isteyen taraflar da var tabi ki sermaye ve devlet tarafı daha çok bu tarafta. Ee, işin şey tarafı belki ilginç tarafı 14 yıldır hakikaten toplumsal meşruiyeti ve çalışanların mücadelesiyle bu hukuki gri alanda var olmayı başarabilmiş bir <gülüyor> otel, otel baben ee, ama haliyle Tabii ki yani hani hukuki bir güvenceye sahip olmayı da istiyorlar. Ee, tekrar geri çekilmesi anladığım kadarıyla yasalın mümkün. Oradaki arkadaşlarla da bağlantımızdan. O yüzden geniş çaplı bir uluslararası kampanya başlatmayı düşündüler. Gerçi yani dünyadaki durumu da düşününce pek yani hangi devlet hangi toplumsal muhalefeti diye oluyor diye insan düşünmeden ne demiyor. Ama e, önemli... Kaybedilmesi belki Arjantin'de demokrasi ve işgali fabrikaları hareketi için çok e, yaralayıcı olacak bir otel. E, ve özellikle e, işte bahsettiğimiz bu kooperatif alanın, Arjantin'deki kooperatif alanın bütün e, işte etkinliklerinin, faaliyetlerinin yapıldığı otel olmakla biliniyor falan. Sembolik de bir yer. O yüzden önemli diyerek daha fazla uzatmıyorum. Ve artık e, finans konusunda... Fikret başlayacak. Ben de biraz devam edeceğim sonra. Evet. Şimdi bu bölümün başlığı sermayenin demokratikleştirilmesi olmalı. Evet. Ee, ve tabii ki genel demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak müdahale etmemiz gerekiyor. Şimdi burada üç e, başlık e, ile yaklaşabiliriz konuya. E, bir tanesi e, bu finans İşini düzenleyen, örgütleyen işte bankaların ne şekilde yönetildiği dolayısıyla bir yönetişim boyutundan bahsedebiliriz. İkincisi bu finans birimlerinin kırmızı çizgileri nedir? Yani neleri yapmayacağız arkadaşlar? Üçüncüsü de bizim tercihimiz ne? Kimlerle çalışalım? Nasıl bir iş yükü tutturalım? kimlere kredi verelim, kimlerden kredi alalım şeklinde. Şimdi ilk başlık yönetişime yönelik olarak verilebilecek güzel örneklerden bir tanesi Mondragon'daki banka. Hatırlayacaktır dinleyicilerimiz, İspanya Bas Bölgesi'ndeki Mondragon Kooperatifler, kooperatifler Birliği'nden çok bahsetmiştik. Sık sık referansta veriyoruz. Ee, İkinci Dünya Savaşından sonra e, başlamış olan bu hareket e, çok sayıda kooperatifin bir arada bir araya gelmesinden oluşuyor. Ayrıca e, burada son dönemlerde kurulmuş bir üniversite de var, e, bir sigorta şirketi var, e, emeklilik e, konusunda yardımcı olan bir kuruluş var. Fakat asıl dikkatimizi vereceğimiz birim. Laboral Kutsa isimli banka. Bunun en önemli özelliği bankanın genel kuruluna bankada çalışanların tümünün katılıyor olması. Yani bankadaki kararları, ana kararları, operasyonel anlamda değil ama ana kararları bankada çalışanların tümü işte kapanıyor, tartışıyor ve o şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Nasıl gidiyor banka? Banka <gülüyor> iyi gidiyor, evet. Ayaklarım ayakş oldu, ayakta durum. duruyor ee, ve Bu kararların ne olduğuna dair belki. Şimdi örnek oraya geleceğim mi? ama bir noktanın <gülüyor> daha altını çizmek istiyorum. Bu genel kurula aynı zamanda e, çok sadık e, müşterileri de davet ediyorlar. Modeller. Moodiler Modüler de gelebiliyor. Dolayısıyla tam bizim anladığımız e, bileşenlerin hmm. bir araya geldiği. Ana kararların alındığı bir yapıdan bahsediyoruz. Ee, burada tabii ki e, biraz önce söylediğim bu kırmızı çizgiler tartışılıyor. E, kimlerle iş yapalım e, bu tartışılıyor. E, i̇şte daha e, küçük ölçekli e, işletmeler, e, özellikle kooperatif mantığıyla kurulmuş işletmeler önceliklidir deniyor işte faiz hatları konuşuluyor bir boşluluk durumu varsa orada izlenecek olan süreçler tartışılıyor Yani bugün için bir banka neler yaparı düşündüğümüz zaman aldıkları kararların hepsi bu genel kurul bağlamında tartışılmakta ve tabi burada mudilerin de sözünün dinleniyor olması çok önemli. Ee, yine Mondra'daki, Mondragon'daki temel felsefe burada da geçerli. Ee, yani üst yönetimle işte ne diyelim daha alt katmanlarda çalışanlar arasındaki maaş farklarında belli kriterler uygulanmakta. <gülüyor> Keza her şube, işte o şubeye ilişkin sıkıntılarını kendi içerisinde tartışmakta. Bir sıkıntı sorun olduğu zaman... ...buluşup bunu masa etrafında konuşarak çözme yoluna gidebilmekteler. İkinci başlık kırmızı çizgiler. Ne yapmayacağız? Burada da güzel bir örnek İngiltere'deki Cooperative Bank. Bunlar çok net web sitelerinden de izleyebilir dinleyicilerimiz... ...bir etik kurallar manzumesi çıkartmış durumdalar... Ve sırf çıkartmakla yetinmemişler. Bağımsız, bankadan bağımsız bir denetleme birimi var ki buna bunun bütün yazışmaları, hesapları, kitapları açık isteyen gidip bakabiliyor. Kendilerini bu etik kurallara bağlamışlar. Bu etik kuralların önemli bir kısmı da kırmızı çizgiler. Yani fosil yakıt ile işi olan firmalara arkadaş biz kredi vermiyoruz. İşte silah alan, satan, üreten bunlara vermiyoruz. İşte ne bileyim hayvanlar üzerinde deney yapan e, ilaç şirketlerine ya da e, kozmetik sanayine vermiyoruz. Ya da işte... Çocuk çalıştıran firmaların kredi taleplerini hiç konuşmuyoruz bile şeklinde bir etik manzume çıkartmış durumda ve buna sadık kalıp kalmadıklarını da gelin bağımsız bir birim olarak denetleyin bizi yanlışımız varsa eksiğimiz varsa. Ee, ifşa edin şeklinde de... ...kendilerini açmışlar. Bu, Pardon bir şey söyleyeyim hemen... Cooperative Bank bu İngiltere'de. İngiltere'de, evet. Peki Amerika'da şubesi var mı? Rex geldiği <gülüyor> zaman ne olacak diye merak ediyor. Ee, biz ne merak ediyoruz onu. Ee, üçüncü başlık... E, ...tercihimiz ne olmalı? Yani bizim verebileceğimiz... ...yüz birim kredi varsa... ...bunu nasıl biz bölelim... E, Müfredte i̇şte uh. kullanıcılara nasıl verelim, tüketicilere nasıl verelim, önceliğimiz var mı? Bu şekilde bir tercihler manzumesi çıkartmakta mümkün. Şimdi aslında tabii bu üçünü bir bütünlükte görmek lazım. Evet. Yani sizin bir keresinde demokratik bir yapınızın olması çok önemli. Bu demokratik yapının vereceği kararların en başında neler? Hayır neler bizim tercih alanlarımızdır bunların çıkartılması lazım ama tabii onun ötesinde de bir takım daha ince ayrıntıda işte faiz adleridir. söyleyin bir boşluluk durumunda özellikle ne yapılması nasıl bir protokol izlenmesi gereklidir üzerinden de ayrıntılandırabileceğimiz örneklendirebileceğimiz hususlar var. Şimdi ben bütün bunların hepsini zaten literatürde büyük ölçüde öyle tartışıyor. Sermayenin demokratikleşmesi e, başlığının verilmesini e, uygun görüyorum. E, zaten uygun görülmüş durumda. Ben sadece <gülüyor> tekrarlıyorum ama benim açımdan da hoş bir kavram. E, en başta söylediğim noktayı bir kez daha belki açmak lazım. E, bu tür e, birimlerdeki... E, Demokratik yapıların ihtihası, bunların genişletilmesi, korunması tabii ki daha genelde e, demokratik e, kültürün nedenli yaygın olduğuyla da ilintili. Şüphesiz adalar yaratmak mümkün ama öbür taraftan da e, daha genel anlamda bir katılımcı yapı varsa, genel anlamda demokratik ilkeler e, çok sağlam bir şekilde korunabiliyor, e, savunulabiliyorsa şüphesiz bu tür e, girişimlerin başarı şansı da daha fazla artıyor. Yani Mondragon gibi katılımcılığın ve e, demokratik anlayışın her hücreye e, girmiş olduğu bir ortamda böyle bir bankanın yaşama şansı çok çok daha tabii ki kuvvetli. Ama başka örnekler de var ve e, Bengi biraz onlardan bahsedecek. Ya Peki. biraz tabii evet özel ve yerel demokratik e, alanın açık olması Heh, ile ilgili. Işte ben de e, tam onu söyleyeyim. Bir tabii, ufak paranteze açayım. Yani şu anda özellikle bu bir haftadan beri işte Türkiye'de de çok farklı bir şeyin tartışma ortamına girildiğimiz, girdiğimiz görülüyor. Yani mevcut demokratik sistem iyi kötü haliyle ortadan tamamen yani kuvvetler ayrılığı kuvvetler ve denge sisteminin ve mevcut bir anayasanın e, bulunduğu bir sistemin ortadan kaldırılıp e, bambaşka bir otoriter yapıya büründürülecek bir duruma geçecek mi geçmeyecek mi tartışması ve güncün mücadelesi de bir anlamda devam ediyor. Yani temel Altyapısı böyle bu konuştuğumuz şeylerin tamamının altyapısı böyle bir şeye de bağlı Aynen. varsayım. Yani Özbekistan'da böyle bir tartışma yapılabilir mi? Çok tartış Yok, yani, Şey böyle. değil yani. Evet öyle bir ya da Suudi Arabistan'da. Yani bir yandan da aslında demokratikleşme ya da demokratik ortam konusunda belki bizim bu coğrafyalar kadar dalgalı, virajlı işte ne de yani bumpy diyeyim bir yoldan geçmiş olan Latin Amerika ülkelerinin birçoğunda en azından yerel özelliklik yani belediyelerin yerel, evet. özellikle yerel mahalli yönetimlerin ve yani insan bir formal bir mahalli yönetim olmasa bile bunlardan da bahsedeceğiz vakti geldiğinde ama mahallede oluşturulan halk konseylerinin vesaire karar verebileceği ve bu kararları uygulamak için de talep edebilecek kaynaklar. Ee, çok ciddi gerçekten yerelde demokratikleşme böyle bir şey dedirten e, durumlar yani bizde hiçbir zaman olmayan bu merkeziyetçiliğin e, karşısında aslında olması gereken bunlar e, bu tür alternatifleri de e, hem destekliyor hem çıkmasını ön ayak oluyor yani. Belki bu alternatiflerin coğrafi dağılımına şöyle bir baksak ve işte yerel e, demokrasinin ne kadar güçlü olduğuyla biraz kıyaslasak ciddi bir paralel çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet, tabii o yüzden... Latin Amerika <gülüyor> çok uzun bir mücadele sonunda Aynı, bir dönüştürdü evet. kendini bu demokratik bir biçime çevirdi yani. Ee, yani ya da yani tepedeki... Siyaset antidemokratik görünse bile yerelde hala o özellikliği tutabilmişler. Yani evet. o oraya müdahale etmiyor yine de. E, ve kısmen bunu biraz daha diyalektik herhalde görmek lazım Fikret. Yani ekonomik alan antidemokratikleştikçe politik alan da antidemokratikleşiyor. Evet, yani finansın demokratikleşmesi aynı zamanda insanların belli haklarını yani borçluluk işte kapitalist ilişkiler içinde sömürülmek vesaire insanların politik e, kapasitesini de yırt. Yırtan, yıpratan şeyler ve ayak basabildikleri bir ekonomik zemin olmayınca nasıl karşı çıkacaklar sermaye ya da e, siyasi erke? <gülüyor> o yüzden önemli ve bunlar böyle şey görülmemeli. E, ne bileyim bugünlerde e, alakasız belki kaçıyor çok gündemle ama aslında çok alakalı. Yani bunları kurabildiğimiz ölçüde bu tür dalgalara e, ayakta durabileceğiz e, diyeyim. Ben de bir iki tane örnek vereceğim dünya üzerinden alternatif finansla ilgili. Ee, şimdi hem e, İngiltere'deki kooperatif e, bankanın da aslında arkasında yatan e, tarihi, hem de İngil e, özellikle Birleşik Devletler ve Kanda'da e, Birleşik Devletleri'nde daha çok kuzey, kuzeydoğu ve kuzeybatısında e, görülen bir nasıl diyeyim topluluk kredi birlikleri e, ya da topluluk kredi bankaları. Community Development Banks ya da Community Credit Unions denen yapılar var. E, bunlar da aslında işte Mevduat Bankası. E, ancak işte Fikret'in demin sermayenin e, demokratikleştirilmesi dediği. E, bütün bu örneklerde yani Mondragon'da da gördüğümüz. Sonuçta biz bir fabrikadan bahsederken mesela bu e, programda. O fabrikanın ürettiği şey neyse. işte burada cep telefonu örneğini veriyorduk genellikle. <gülüyor> cep telefonu üretenlerin. ...onun işte ne kadar üretileceği, nasıl bir cep telefon üretileceği... ...artı değerle ne yapılacağına karar vermesi. Aslında bankada da bankanın verdiği şey kredi ise yani borçlanmayı imkanlı kılıyorsa... ...o krediyi üreten şey yani mevduat e, açanların o kredinin nereye gideceğine karar vermesi. Yani çok ciddi bir paralel var aslında burada. Yani bankaya biz sen hepimiz paramızı yatırıyoruz... ...sonra başka birisi o parayla ne yapılacağına karar veriyor yerine. Biz... E i̇şte diyoruz ki mesela fosil yakıt kullanan endüstriyelere gitmesin. Ya da diyoruz ki kooperatifleri desteklesin. Kooperatif olmayan işletmelere vermeyelim biz bunu. Yani çünkü bizim de amacımız bu. E şimdi aslında ana akım finans da buna benzer bir şey yapıyor. O da karlılık. Ya yani ne bileyim kooperatife vermiyor. Çünkü karlı olacağını düşünmüyor. Biz de tam tersini yapıyoruz ve kooperatife veriyoruz mesela. Yani o hizmeti finans hizmetini üreten bizlerin... ...işte şeyleri ise... E, ...mevduatları ise... ...biz karar veriyoruz ne yapılacağını. E, bu tür işte bankalar var. Çok e, Kanada ve İngiltere'de. E, mesela bir mahallede ya da bir kasabada kurulmuş. O kasabadaki işte mevduat sahipleri... ...o bankaya verenler tarafından ve... E, ...hakikaten mesela kooperatifleri ve küçük... E, ...iş yerlerini küçük e, işletmeleri... ...ya da yerel işletmeleri mesela. Yani gidip de benim... E, ...yatırdığım para bir bankaya gidip benim mahallemde olmayan bir e, küresel zinciri fonlamak için... ...onun işini fonlamak için kullanılıyor. Olsun istemiyorum mesela ben. E, mahallemdeki küçük esnaf yaşasını istiyorum. Ve biz öyle bir kooperatif banka kuruyoruz ki... ...işte yazıyoruz kurallar manzumesini. Biz yerel işletmelere ve kooperatiflere sadece Hı -hı. vereceğiz gibi. E, bu yani bu bankalar tabii ki karlılık... Bunun dışında bir şeyle, şiarla da çalışıyorlar. Yani biz en yüksek faizi alalım değil bizim derdimiz orada. Biz orada yerel ve demokratik bir ekonomiyi desteklemeye çalışıyoruz. İşte evet, değer sistemlerinin de aynen. devreye girmesi de yeni bir değerlendirme yani. Evet, aynen. Ee, yani bunları biraz öyle düşünmek lazım ama sermayenin demokratikleştirmesi zaten öyle bir şey. Yani sermayeyi nereye kullanacağız? Biz sermayeyi en yüksek faizi yani en yüksek karı elde etmek için sermayeden mi kullanacağız? Biz sermayeyi başka bir e, türde şeyi, hayatı kurmak için mi kullanacağız? Zaten yani demokratikleşince başka şeyler sayıklar girecek işin içine ister istemez. Bir ikinci örnek... E, Filipin'in göçmen kadınların kurduğu bir banka vardı Kooperatif 90'ların ortasında Filipinlerden e, genellikle Amerika'ya göçmek zorunda kalan ve genellikle bakım emeği e, ile geçinen kadınlar eve geri gönderdikleri Filipin'lere geri gönderdikleri gelirle e, bir Filipinlerde bir kooperatif banka kurulmasına öne oldular ve bu kooperatif bankada da mesela sadece kadın kooperatiflerine. E, fon veren bir e, banka. Yani oradaki sayıkta birazcık artık göç etmek zorunda. Mülteci olmak zorunda kalmasınlar e, çalışmak için, para kazanmak için ve orada Filipinler'de kadınlar kendi kooperatiflerini kurabilsinler e, gibi bir e, sayık vardı. Bu da iyi bir örnek. Bir umut örneği. Bir üçüncü örnek. E, ayrıca bahsedeceğimiz alternatif para birimleriyle ilgili aslında. Brezilya'da <gülüyor> ...1990'ların sonunda diye hatırlıyorum, 98'de... E, ...kurulan Banco Palmas, e, Fortaleza şehrinin bir mahallesinde kuruluyor. Brezilya ve Latin Amerika'nın birçok ülkesinde... E, ...ve bahsedeceğiz daha detaylı, o yüzden şu an çok girmiyorum detayına... E, ...alternatif para birimleri kullanılmaya başlamıştı... ...özellikle krizler zamanında, nakit sıkıntısı olduğu zaman... E, bu para birimlerinin tabi nasıl yönetileceği, bu para birimlerinin birçoğu e, işte saklanamıyor. Yani hani bir sene içinde kullanım değeri biten e, para birimleri oluyordu. E, ama bunun nasıl yönetileceği, işte bir merkezi yapı vesaire de gerektiği için... E, ...Banko Palmaz, işte Fortaleza'da e, bu para birimi, yani Palmaz para biriminin e, yatırılabildiği... ...kullanılabildiği ve çekilebildiği bir banka olarak, bir mahalle bankası olarak ortaya çıktı... Ve bundan sonra yaklaşık yani Banko Palmasından sonra 2000'den sonra yaklaşık 50-60 tane daha e, mahalle bankası ya da topluluk bankası, community bank e, ortaya çıktı. Ve bunlar bir ağ içindeler şu anda. İşte Palma para birimi kabul eden başka bir para birimini kabul etmeyen e, Palma birebir e, reale eşitlenmiş bir para. Hı hı. Ancak e, farkı şu e, işte daha da anlatacağız sonra başka örneklerle ama sadece o mahallede geçerli. Bir para, Onun dışında kullanılım. Onun dışında kullanılmıyor ve e, bu demek oluyor ki siz o parayı aldığınız zaman e, ister istemez yani mahallenizi desteklemek için o parayı kullanarak ister istemez harcamalarınızın birçoğunu e, orada yapıyorsunuz. E, şöyle bir çalışma var işte 1997'de %80'i mahallenin yaptığı alışverişleri mahalle dışındayken e, 2013'te bu %97'si mahalle içinde yapılmaya başlanmış. Banka bu açıdan çok önemli. Hem güven uyandıran hem o paranın yönetimini sağlayan e, bir şey. E, böyle diyeyim. Ha, mesela şöyle bir şey yapıyor banka. E, faizsiz kredi veriyor. <gülüyor> İkincisi de e, normalde işte e, kredi almak isterken güvence göstermeniz gerekir. ...karşılığında bunlar güvence istemiyorlar... ...zaten çok yoksul bir mahalle... ...işte mahallenin işte komşuları... ...falan filan onların referansıyla... E, ...şey yapıyor... ...geri ödeme durumunda da mikrofinans da falan olduğu gibi... ...böyle bir yaptırım yok... ...yani e, bu arada da mikrofinansın... E, ...asla evi... bir alternatif finans olmadığını... Sö ...söylemiş olalım... ...övünden e, atmıyorlar ya. Yani, ...yok öyle bir, bir şey de... yapmıyorlar... ...ya da işte herhangi bir toplumsal baskı... ...ve tacize maruz... ...bırakmıyorlar diyelim. Çok çok az e, vaktimiz var. Yani hatta bitti. Son bir şey söyleyeceğim. E, bu belki sermayenin e, demokratikleştirmesinin biraz dışında ama borçlulukla ilgili ve böyle benim düşündükçe e, beni heyecanlandıran bir örnek. E, Occupy Wall Street e, hareketinin, Wall Street'i işgal hareketinin içinden çıkan somut e, girişimlerden bir tanesi Strike That yani e, borcu şey yap ne, borcu görevi borcu lavet ya da işte borcu protest falan gibi em, özellikle em, öğrenci borçluğunun çok yüksek olduğu bir dönemde de olduğu için o, Wall Street ve hala öyle e, bu konuda yayına gelen öğrenciler ve borç özellikle öğrenciler ama borçlu olan özellikle de sağlık e, sigortası ve öğrenci borcu çok fazla olan gruplar önce yan yana gelip e, borçluluğun nasıl bir utanç kaynağı olduğunu ve nasıl insanların buna karşı örgütlenmeyi e, engellediğini anlatıyorlar. Daha sonra e, Strike Death'den çıkan bir somut girişim Debt Jubile, Borç Jubilesiydi. E, şöyle bir şey yaptılar. Bir non-profit yani e, işte kar, kar amacı olmayan bir şirket kurdu Şirket demeyeyim de işte ne denir? E, yapı kurdular ve e, bununla Şimdi Amerika'da bunu bilenler bilir. Ben çok e, basitçe anlatayım. E, tahsil edilemeyen borçlar bir ikinci piyasaya satılıyor. Mesela ben, ben bir bankayım, yüz bin dolarlık borcu tahsil edemiyorum, bir türlü alamıyorum e, borçlulardan. Bunu mesela bin dolara bir, bir alt e, piyasada başka bir borç simasına satıyorum. E, şimdi çünkü ben zaten onu yol yani gözden çıkarmışım kendi kare, zarar hesabımda bin dolara alsam da olur diye düşünüyorum. Bu sefer öbür kâr simsarı borçların peşine düşüyor. Borçlular ama zannediyor ki 100 bin dolar borçları var. Halbuki simsar onu bin dolar almış. Ne kadar koparabilirse bin doların üzerinde o simsar kâr ediyor. Bu sistem biliniyor. Yalnız o ikinci e, piyasanın içinde kimlerin e, faaliyet gösterebileceği daha biraz karışık. Bu işte e, kâr amacı gütmeyen şey e, ve Occupy Wall Street'in de bağlarıyla e, bir takım finans bankacılarıyla da bağlantıya geçerek... E, o ikinci e, piyasada e, borçları alıp silmeye başladı. Hmm. Para biriktirdiler ve toplamda 27 milyon dolarlık borç sildiler. Çok ilginç aslında yalnız yeni e, kabineyi Trump kabinesi gelerseniz <gülüyor> borç simsarlarından oluşan evet. akbabalardan oluşuyor. Bütün kabinenin üçte biri filan. Zaten bu sistemin legal olması bile bence bayağı şaşırtıcı bir Şimdi şey. Şimdi bakan bakan. Evet. Neyse ama karşılığında işte böyle şeyler yapılabiliyor diyerek bitirelim biz en azından. Ümitli bir şekilde evet, bitirelim. Evet yani 2017'de epey böyle ilginç konular konuşacağına benziyoruz. Yalnız Türkiye'de değil. Değil evet. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. İyi yayınlar.